Alhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama'a ba'da. Şimdi biz dedik ki geçen dersimizde ve ondan önceki dersimizde normalde işte ilk başta dilin önemini anlattıktan sonra dedik asıl mesele nedir? Kişinin dilin afetlerini bilmesidir. Çünkü kişi dilin afetlerini bilmezse Allah muhafaza eğer dilin afetlerine düşerse dilin afetlerinin diğer afetlerden en belirgin özelliği neydi? Kolay olması, hafif olması, rahat olması ve çokça yapışılığından dolayı alışılmış olmasıydı. Mesela örnek olarak da söylemiştik, demiştik e, zina işte mesela haramı dinlemek. Bu tip şeyler bunlar ağır şeyler yani sürekli tekrar edilip veya gizli yapılması gereken günahlar olduğu için kolay kolay bunlara alışmıyor veyahut da burayla ilgili yaptığı günahları fark etmesi daha çabuk oluyor değil mi? Ee, ama mesela şimdi güneşin doğması mı daha harika bir olaydır yoksa trafik kazası mı daha büyük bir olaydır? Elbette güneşin doğması yeryüzünde var olan en büyük mucizelerdendir ama kimse bir güne bir gün kafasını kaldırıp vay be bu güneş nasıl doğuyor demiyor mesela değil mi? Ama bir trafik kazası olduğunda herkes toplanıyor ne olmuş, nasıl olmuş, arabada ne varmış e vesaire. Sebebi ise biri alışılmıştır öbürü alışılmamıştır. Hakeza şey de böyledir ee, dilin afetleri de böyledir yani diğer günahlar dilin afetleri bazen diğer günahlardan çok çok çok daha büyük olur insanı helaka götürme yönünde ama insan alıştığı için yani her gün kendinde olan bir şey olup ve her gün kullandığı için dilin afetlerini insan kolay kolay fark etmiyor Ondan dolayı kulun dilin afetlerini dilin afetlerine dikkat etmesi lazım dedik ve kitabımızda birinci sırada dilin afeti olarak alay etmek nedir lakap takmak nedir ee, bunun Söyledik. İkinci olarak da dilin afetlerinden biri sövmek. Yani tabi akabine bir de şeyi getirmiş. Gıybet, iftira, yalan dedikodu ve lanetlemek. İkisi aynı konu aslında. Yani sövmek ve insanlara lanet okumak ikisi aynı konu. Şimdi öncelikle bu konuya girmeden önce yani bir giriş babından söyleyelim. Şimdi hepimiz biliyoruz ki İslam dini için Allah azze ve celle İslam dinini anlatırken Peygamber aleyhissalatü Vesselam diyor ki وَمَا illa إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak insanlara rahmet olarak gönderdik. Öyle değil mi? Lanet de, sövmek de merhametle bir arada bulunmaz. Yani bir insan, kimler mesela insanlara çokça söverler, çokça lanet okurlar? Ee, gaddar olan insanlar. Öyle değil mi? Yani içinde insanlara karşı acıma, şefkat, merhamet duygusu olmayan insanlar. Oysa İslam bir Müslümanı bu şekilde yetiştirmek istemiyor. Öyle değil mi? İslam'ın Asıl olarak yetiştirmek istediği şey nedir? Merhametli bir Müslüman tipi yetiştirmektir. Merhamet o kadar geniş bir mefhum ki, yani mesela İslam bir hayvanı dahi içerisinde ruh olan bir canlıyı dahi hedef yapıp ona ok atmayı yasaklamış. Öyle değil mi? Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam lanet etmiş. Yani diyelim ki iki tane insan düşün, bir tane hayvanın karşılarına koymuşlar. Ee, onu hedef tahtası yapmışlar, ona şey atıyorlar, ok atıyorlar ve da sapanla taş atıyorlar vesaire. İslam bunu yasaklamış mesela, öyle değil mi? Hayvan kesmeyi mübah kılmış, yani kurban için, yemek için e vesaire. Hayvan kesmeyi mübah kılmış, ama rastgele değil, öyle değil mi? Ona da bir ölçü getirmiş. İnnaallah aketebil ihsan'e alakülli şeyi demiş Allah ze ve Celle ihsanı her şeyin üzerine yazmıştır. İza kateltum fa hassignu yani öldürdüğünüz zaman öldürdüğünüzü güzel bir şekilde, öldürdüğünüz kestiğiniz zaman kestiğinizi güzel bir şekilde kesiniz, Kılıcınızı bileğiniz, hayvanınızı rahatlatınız. Öyle değil mi? Bunlar hepsi nedir? İslam'ın merhamet yönüdür. Şimdi bunu niye anlattım ee, özellikle? Bunu hayvan olarak anlattım. Yani hayvanın bir hürmeti olmamasına rağmen İslam bir Müslümanın hayvana karşı bu kadar merhametli olmasını isterken insana karşı nasıl olması gerektiğini siz düşünün artık. Hani bir Müslüman insanlara karşı nasıl olmalıdır? Varım bunu siz düşünün. E şimdi e, İslam'ın merhamet anlayışına aykırıdır. Sövmek de, lanet etmek de İslam'ın yetiştirmek istediği merhametli Müslüman e, tipine aykırıdır. Ayrıyeten İslam'ın istediği ahlaka da aykırıdır. Öyle değil mi? Yani normal İslam'ı bir kenara koyarsak eğer halkın arasında da adet olarak, örf olarak da sövmek, küfretmek, lanet okumak bunlar güzel şeyler değildir. Öyle mi? Kerim olan, kişilik sahibi olan insanların özelliklerinden de değildir. Yani mesela siz hiç gördünüz mü insanların çok söven, çok lanet okuyan bir adama saygı gösterdiğini veyahut da toplumda yer edindiğini göremezsiniz. Ancak kendi gibi düşük insanların arasında yer edinir. Yani sürekli ağzı bozuk olan insanlar, kendi gibi kalitesiz kişilik sorunu olan insanların arasında ancak tutunabilirler. Ama normal aklı başında şahsiyet sahibi insanların arasında tutunmaları mümkün değildir. Ondan dolayı İslam'ın merhamet anlayışına aykırı olduğu gibi İslam'ın oluşturmak istediği kişilik anlayışına da aynı zamanda aykırıdır. Sövmek ve lanet okumak. Tamam? Ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam da bundan dolayı Müslümanı vasfederken nasıl vasfetmiştir? Leysel mu'minu bi't-taani. Müslüman tahnedici değildir. Değil mi? Yani çok fazla böyle yaralayıcı eleştiri yapan Kişi değildir. laan Ve Müslüman aynı zamanda la'an da değildir. Yani çokça lanet eden de değildir. وَلَلْفَحِشُ Müslüman katı, kaba olan biri de değildir. bedi Yani ağzı çok laf yapan, çok geveze olan biri de değildir ee, Müslüman. Şimdi burada Peygamber bize Müslüman'ı tanıtıyor. O zaman Müslüman nedir e desek bu hadisten yola çıkarak. Müslüman la'anet okumayandır değil mi? Müslüman kaba olmayan, zarif olandır. Müslüman e, gevezelik yapmayandır. Yani gereksiz yere konuşmayandır. Ve aileyeten Müslüman kimdir? Müslüman lanet okuyucu ve çok yaralayıcı şekilde eleştirici yapan değildir diyor peygamber Aleyhissalatu vesselam. Peki tersini nasıl tanımlıyor peygamberimiz? Yani tam tersi el mustebbani şeytanani diyor peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. İki tane birbirine söven insan iki tane şeytandır diyor. Tamam mı? İki tane birbirine söven insan iki tane şeytandır. diyor. يَتَحَاتَلَانِ وَيَتَكَذَبًا Yani hem saçmalarlar hem de yalan söylerler. Yani birbirlerine söven insanlar için. Şimdi normalde bir insan bir insana sövdü diye şeytan olmaz. Öyle değil mi? Hepimiz biliyoruz yani bir adam bir adama sövdü diye bizzat şeytanın kendisi olmaz. Ama bak peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? El اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ diyor. İki tane şeytandır. Bunlara şeytan demesinin sebebi nedir? Çünkü şeytanın insanoğlunu eline alıp en güzel oynattığı şey nedir? İnsanoğlunun kızgınlık halidir, anıdır öyle değil mi? Yani bir şeytanın insanoğlunu avucunun içine alıp dilediği gibi avucunun içinde oynattığı hal, insanoğlunun kızgınlık halidir. Yani kızdığında ve kızgınlıkta haddini açtığı haldir. E, e, bu halin en belirgin hali nedir? Yani kızgınlığın en belirgin hali insanı sövmesidir. Öyle değil mi? Karşıdakine sözlü veya da fiili olarak zarar vermesidir. İşte şeytan demesinin sebebi budur yani şeytanın insanın şeytanın e, avucuna düştüğü veya şeytanın insan üzerine tahakküm ettiğinin en gösteri yani en büyük göstergesi kişinin kızgınlığı ve kızgınlığın da en büyük göstergesi kişinin karşısındakilere fiili veya otas sözlü olarak zarar verdiği haldir. Bundan dolayı yani peygamber aleyhissalatu Vesselam o kadar insan şeytana yakın oluyor ki bu halinde peygamberimiz onu şeytanın bizzat kendisi olarak vasf ediyor yani el müstebbani şeytanan diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yine mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ki سُبَابُ الْمُسْلِمِ ve وَقِتَالِهُ كُفْرُنْ Müslümana sövmek fısktır, fasıklıktır, öyle değil mi? E Müslüman normalde adil olandır, adaleti sabit olandır, doğru mudur? Ama e, söven, Müslümana hakaret eden, Müslümana küfreden veyahut alânet okuyan için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o fasıktır. Kişiye cürüm olarak bu yeter zaten. Yani imanla elde ettiğimiz, değil mi? takvayla elde ettiğimiz adaleti sövmeyle veyahut da küfretmeyle kaybetmek kişiye cürüm olarak, kişiye zarar olarak zaten dünyada da ahirette de yeter. Ondan dolayı dediğimiz gibi yani hem İslam'ın temelleri açısından, istediği Müslüman tipi açısından sövmek, lanet okumak, hakaret etmek kesinlikle Müslüman ahlaklarından değildir. Dilin afetlerindendir. E bu hem de bu saymış olduğumuz hadislerde Peygamberimiz hususi olarak bunun bir Müslümanda bulunamayacağını, bir Müslümanda olmaması gerektiğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor, tamam mı? Sövmenin belirtilerinden bir tanesi de daha kötüsü çünkü sövmek genel bir kavramdır. Yani mesela ben adamın dinle de sövebilirim, dünyasına da, yani dinine sövmek dinin kendine değil, dini bir konuda ona söversin. Mesela sen bir adama yalancıdır dediğinde, hadis uyduruyor dediğinde sen dinden dolayı ona sövmüş oldun, öyle değil mi? Dini bir meseleden dolayı ona sövdün veyahut da dünyalık da olabilir. Mesela üç kaçıdır. Veyahut da dünyalık bir sebepten dolayı sen ona hakaret edersin. Veyahut da ona söversin. Lanet ise daha özel bir şeydir. Lanet ise bir lanet ne demektir? Kişini lanet okumanın manası nedir? Allahuze vecellenin rahmetinden kişiyi uzaklaştırmadır. Öyle mi? Yani falanın üzerine lanet olsun demek, yani Allahuze vecellenin rahmetinden uzak olsun demektir. Daha ziyade uhrevi bir şeydir. Yani lanet sövmek daha geneldir. Dünyavi de olur, uhrevi de olur. Dini de olur, maddi de olur, manevi de olur. Ama lanet daha ziyade şer'i bir ifadedir ve daha ziyade ahirete taalluk eden, maneviyata taalluk eden, dine taalluk eden bir ibaredir. Ha kiza Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem sövmeyi yasakladığı gibi lanet etmeyi de yasaklamıştır, değil mi? Mesela ne dedik? "Leysel mu'minu bi't-ta'an vel Yani Müslüman taan edici de değildir. Müslüman lanet edici de değildir, diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yine mesela başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki la la ve la şuhadaa Lanet ediciler kıyamet gününde şefaat edici de olamazlar. Şahitlik edici olanlar da olamazlar. Ne demek bu? Yani lanet ediciler kıyamet gününde şefaat edici de olamazlar. Şahitlik eden ümmet de olamazlar. Şimdi normalde bizim ümmet olarak belli başlı vasıflarımız var değil mi? Her ümmeti kendinden önce veya sonra olacak ümmetlerden ayıran bir takım özellikler var. Bizim ümmetimizin en belirgin özellikleri nedir? Bizim ümmetimizin en belirgin özelliklerinden biri bir şahit olan bir ümmetiz. Öyle değil mi? Ne demek şahitlik? Ve kedalik cealnakum ummeten vesata li tekunu şuhadaa ale'nasi ve yekun erresul şehida. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Ta ki siz insanlara şahitlik edesiniz. Rasul de size şahitlik etsin diye. Bizim insanlara şahitliğimiz nedir? Bilen var mı bizim şahitliğimizin ne olduğuna dair? Kıyamet gününde Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki Mesela Allah azze ve celle Nuhun kavmini alacak diyecek siz niye iman etmediniz? Onlar diyecekler ki bize kimse bir şey ulaştırmadı. Hazreti Nuhu çağıracak diyecek ki bunlar diyor ki bize kimse bize bir şey ulaştırmadı. Hazreti Nuh da diyecek ki ey Rabbim ben senin bana indirmiş olduğunu ben bu insanlara ulaştırmış oldum. Hz. Nuh diyecek Allah Azze ve Celle diyecek ki peki senin şahidin kimdir Hz. Nuh'a o da diyecek ki Muhammed ve Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti'dir bizim şahitliğimiz budur yani biz Allah Azze ve Celle'nin kitapta bize bildirdiğiyle hani her peygamber Allah'ın ona indirdiğini kavmine ulaştırmıştır hücceti onlara ikame etmiştir diye kıyamet gününde bunun şahitliğini biz yapacağız yani ey Allah'ım biz şahidiz ki Allah bize soracak peki siz nereden biliyorsunuz? Senin yani Rabbimizin ve Rasulünün bize haber vermesiyle biliyoruz diye. İşte bu bizi diğer ümmetlerden üstün yapan, bizi diğer ümmetlerden ayıran özellik budur. Yani bizim şahit olan bir ümmet ol olmuş olmamızdır. Yine mesela bizi onlardan ayıran en belirgin vasıflarımızdan bir tanesi nedir? Bizim ümmetimizin evre bil ma'ruf ve ne'yi anil münker yani sadece peygamberinin değil ümmet olarak böyle bir vasıfı kendinde barındıran bir ümmet olmasıdır. Öyle değil mi? Kıyamet gününde işte Allah azze ve Celle lanet edici olanlardan bu özelliği alacak değil mi? Çünkü lanet nedir? Merhamete münafidir. Şahitlik edecek olan insanlar ancak merhametli olan insanlardır öyle değil mi? Lanet edip bu vasfı kıyamet gününde, lanet ediciler bu vasfı kıyamet gününde kendilerinden çekip aldıracaklar. Hakeza mesela şai, şefaat etmek. Şefaat nedir normalde? Şefaat Allah azze ve Celle birini affetsin diye kişinin Allah Azze ve Celle'den talepte bulunmasıdır. Öyle değil mi? Ve şefaat kısım kısımdır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a has olan şefaat var. Öyle mi? Diğer peygamberlerin ona iştirak ettiği şefaat var. Bunların dışında işte müminlerin, şehitlerin ve Allah'ın izin verdiklerinin yapacağı şefaat var. Doğru mu? Müminlerden salih olanlar, Allah Azze ve Celle'nin nezdinde belli bir yere sahip olanlar, kıyamet gününde tabii bunun dünyayla hiçbir alakası yoktur. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle onlara ateşte olan, muvahhid olup, büyük günah işleyen insanlara şefaat etmeleri noktasında müsaade edecek. Lakin lanet edicilerden Allah Azze ve Celle bu vasfı çekip alacak. Yani lanet eden hiç kimse ne kadar e, iyi olursa olsun ne anasına, ne babasına, ne yakınlarına, ne istediği arkadaşlarına kıyamet gününde şefaat edemeyecek. Öyle mi? لَا يَكُونُوا أَلَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ diyor çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam. Şefaat, merhametin tecellisidir. Doğru mudur? Yani şefaat nedir? Allah Azze ve Celle'nin kıyamet gününde hem kendisinin hem de meleklere, peygamberlere, müminlere şefaat etmesinin e, sebebi nedir? Allah'ın rahmetini tecelli etmesidir. Öyle değil mi? Merhametinden dolayı Allah Azze ve Celle e, şefaat gibi bir müesseseyi oluşturmuştur. İlahiyle e, şefaat bir arada bulunur. Yani rahmetten uzaklaştırma ile insanların rahmetten uzaklaştırılması için sürekli Allah Azze ve Celle dilini e, bununa dolayan bir insan, merhametin tecellisi olan şefaatle arasında ne tür bir şey olabilir? E tür bir alaka olabilir? Ondan dolayı Allah Azze ve Celle bu hakkı onlardan alacaktır. Doğru mu? Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda çok böyle belirgin şeyleri var. Mesela bir gün belki daha evvel de duymuşsunuzdur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam seferde giderken bir tane kadının devesinde bir sorun var. Yani kadının üzerinde binmiş olduğu deve problem yapıyor sürekli. Kadın da diyor ki Allah sana lanet etsin. Allah sana lanet etsin. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam da sahabesine diyor ki: "Huzuha ve ma alayha Yani o kadını ve kadının devenin üzerindeki malzemelerini alın. Ondan sonra o deveyi salın gitsin." E diyor. Yani kadın devesine lanet okudu ya, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam devesinin salınmasını istiyor. Bir rivayette de diyor ki: "Bize lanet edilmiş olan bir şey bizimle beraber yolculuk yapmasın." diyor. Yani üzerinde lanet olan, üzerinde lanet okunmuş olan bir şey bizimle beraber yolculuk yapmasın diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Ondan dolayı lanet de sövmek de hem İslam'ın saymış olduğumuz esaslarına aykırıdır hem de Allah ve Resulü Müslümanları bundan ne yapmışlardır? Müslümanları bundan men etmek için e, gerekli olan her şeyi yapmışlardır. Peki sövmek ve lanet nedir İslam dininde? Şer'i hükmü haramdır. Öyle değil mi? İkisi de haramdır. Haram olmasının sebebi nedir? Haram olmasının sebebi de Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ fakat مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا ve وَاِسْمًا عَظِيمًا O müminleri kazanmadıkları konularda onlara laf söyleyenler, onlara eziyet edenler. Tabi burada eziyetten kasıt ne? Yani sövmek, iftira etmek, hakaret etmek yoluyla onlara eziyet edenler muhakkak ki bir iftira ve büyük bir günah kazanmışlardır diyor Allah Azze ve Celle. E biz de biliyoruz ki sövmek bir insana eziyet etmektir. De mi mümine sövmek mümine e, hatta peygamber eziyetin en son boyutunu söylüyor değil mi mesela müslümanın laneti için peygamberimiz ne diyor ona lanet etmek onu öldürmek gibidir diyor yani müslümana lanet etmek müslümanı öldürmek gibidir diyor bundan dolayı nedir bundan dolayı haramdır sövmek de lanet okumak da bir insana ikisi de nedir ikisi de haramdır şimdi peki şöyle bir soru soralım Diyelim ki yani bu alışkanlık veyahut da bu kötü ahlak insana nereden bulaşır değil mi? Yani sövmek, lanet okumak kişinin fıtratında var olan bir şey midir? Yoksa kişinin sonradan kazanmış olduğu bir şey midir? Elbette ki kişinin sonradan kazandığı bir şeydir yani hiçbirimiz doğduğumuzda değil mi? E, küfür etmeyi veyahut da lanet okumayı bilmiyoruz. Daha sonra e, işte öğreniyoruz yani kesbediyoruz e bunu. Öyleyse bunun nedenlerini bilirsek yani bu kötü olan, e, insana bu kadar zarar verici olan bir ahlakın ve aynı zamanda dilin afeti olan bir ahlakın kişiye nereden bulaşabileceğini bilirsek, en azından ondan sakınmak için elimizde imkan e, olmuş olur, öyle değil mi? Birinci sebebi nedir? Yani e, küfretmenin, ondan sonra şeyin, e, lanet okumanın kötü çevredir. Yani birinci sebebi bunun kötü çevredir. Hatta mesela özellikle e, cahiliye toplumunda belki dikkatinizi çekmiştir. İnsanlar çocukları eğitirken, çocuklara küfretmeyi öğretiyorlar. Öyle değil mi? Yani hatta çocuk küfrettiği zaman insanlar çok katıla katıla gülüyorlar. Yani sanki çocuk çok güzel, şimdi böyle bir ortamda yetişen bir çocuğun e, küfürbaz olmaması veyahut da la'an olmaması, ta'an olmaması düşünülemez. Öyle değil mi? Her küfrettiğinde alkışlanan, Hadi amcaya küfret bakalım. Amcaya küfrettikten sonra cebine para konulan bir çocuk tabii ki küfürbaz olur. Yani ahlakı çok güzel, Halim Selim. Nezaket sahibi bir insan olmasını bekleyemeyiz. Ondan dolayı ister insanın küçüklükte yetişmiş olduğu kötü çevre, isterse insanın büyüdüğünde beraber arkadaşlık etmiş olduğu kötü çevre. Yani fark etmez. İkisi de insanın üzerinde bu konuda en büyük etkendir. İkisi de insanın üzerindeki bu konuda en büyük etkendir. Mesela biz daha evvel de söylemiştik. Peygamber aleyhissalatü ortamı kişiyi, çevreyi anlatırken bize iki tane misal veriyor. Öyle değil mi? İnne ma mesalul celisis salihi ve mesalul celisis su'i kanafikil kiri ve hamilil miski. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki hamilil miski ve nafikil kiri. Yani iyi arkadaşla kötü arkadaş ama arkadaş demiyor? Celis. Yani beraber oturduğun, çevre olduğun, onlarla işe olduğun iyi ile kötünün salihle kötünün misali neye benzer diyor? Biri elinde miski taşıyan gibidir ki hamilul miski ve nafihil öbürü de demircinin ateşini pompalayan körükleyen adamın misali gibidir. Hani demircilerin şeyi vardır. E, körükçüsü vardır. Ateşin yanında böyle bir aleti tutarlar sürekli onu kaldırıp indirince hava yapar ateşe. Ateş hava yaptıkça ateş kızışır. Demirci de o ateşle demirini elde ver. Peygamberimiz diyor ki fehamilul miski imma en yuhziyaka minhu ve imma en tabta'a minhu ve imma en tajida minhu yani miski elinde taşıyan adamın üç tane hali vardır. Ya sana onu hediye eder. Kendi o güzel kokusundan sana onu hediye eder. Ya sen onu ondan satın alırsın. Yani faydalanırsın onun bizden. Hiç olmasa ondan güzel bir koku bulursun. Doğru mu? Yani hiç sana bir faydası olmasa orada otursa bile kokusatan bir adamın şurada oturduğunu düşünün. Hiçbirimize faydası olmasa bile ortama güzel koku saçar. Öyle değil mi? نَفِقُ ise, Yani şeyi üfleyen ee, adamın durumu ise ya elbiseni yakar اِمَّا اَنْ يُحَرِّقَ السِّيَابَكَا وَاِمَّا اَنْ تَجْزَ مِنْ هُرِيحًا خَب۪يثَةً veyahut da sen ondan kötü bir koku duyarsın. Yani burada diyelim öyle bir adam düşün elindeki o aleti. Ya bize değecek elbisemizi yakacak, elbisemize zarar verecek veya da biz ondan pis bir koku alacağız. Yani ortamımızın kokusunu bulacak. İnsanoğlunun da durumu böyledir. Yani ister küçükken ister büyüken. Salih ortamda olan adam mutlaka o salih ortamdan bir şekilde etkilenir. Yani bunun en ala seviyesi kişinin o salih ortamdan elde bir şeyler etmesidir. Yani O salih ortamın salahından, ona o salahtan vermeleridir. O misikten vermeleridir. Hiç olmasa onlar veremiyorsa kişinin onlardan bir şey kapmasıdır. Yani kişinin kendi cehdiyle, kendi çabasıyla hani satın alıyor ya parayla hadiste. Sen de kendin cehd edip o salih olan ortamdan bir salahat öğrenmendir mesela. Hiç olmasa güzel kokuyu tanımasıdır. Yani mesela salihliği tanırsın en azından. Salih nedir, tarih nedir? Birbirinden ayırt edebileceğin bir furkan oluşur elinde. Öyle mi? Çünkü güzelin kokusunu onlardan öğrenirsin. Kötü adam ya seni elbisesini yakar. Yani kötülüğünü direkt sana tesir ettirir, bulaştırır, ahlakı sana geçer. Ki biliyorsunuz İslam'da elbise genelde yani İslam'da elbise kişinin ahlakı ve kişiliğidir. Öyle değil mi? Ve siyabek fe tahir ve libasut takva libasut takvadır. Takva elbisesi daha hayırlı olandır. Öyle değil mi? Yani libas Genelde İslam'da ne, ne olarak zikrediyor? Kişinin dış kendini koruyan kalkanı, kişinin zırhı, kişinin ahlakı, kişinin kişiliğidir. Ya seninle onu deler, yani ona kötü bir şeyler bulaştırır. Veyahut da o kötü arkadaş, kötü ortamın sana zararı nedir? Kötülüğü, pisliği tanırsın bir kere. Yani artık ona alışırsın, senin gözün bir defa ona alışmıştır. Bunun en büyük tehlikesi nedir? İnsanın haramlara alışmasıdır. Yani sana zarar vermese bile, mesela diyelim ki Allah muhafaza benim zani olan bir arkadaşım var. Bunun bana verebileceği en büyük zarar nedir? Ve orada küfürbaz bir arkadaşım var. Kendi örneğimizden örnek verelim. Küfürbaz, lanet okuyucu bir arkadaşım var. Şu hadisi şerife tatbik edelim. Bana en büyük zararı nedir? Beni de küfürbaz yapmasıdır. Değil mi? En yuharrıka siyabekan. Elbisemi elbisedir. Delemedi elbise mi? Farz edelim. Bak, senin ondan kötü bir koku bulmandır. Yani sen onunla kala kala burnun artık kötü kokuya alışır. Öyle değil mi? Yani artık sen bir ortama gittiğinde, çok kötü koktuğunda senin için bir şey ifade etmez. Çünkü sen zaten kötü kokuya alışmışsın. Sen kötü kokulu bir adama arkadaşlık etmişsin. Biri lanet okuduğunda, biri küfür ettiğinde sen bunu yapmasan bile senin için hiçbir anlam ifade etmez. Doğru mu? Çünkü kulak artık alışmış. Kulağın alıştığı şeyler insan için ne geliyor? İnsan için artık bir yerden sonra normal gelmeye başlıyor. İşte onun için sana en büyük zararı da budur. Seni harama, kötülüğe, pisliğe Alıştırmastır kulağını gözünü vesaire. Onun için birinci etken yani kişinin e, bu şekilde olmasında nedir? Birinci etken kötü ortamdır değil mi? İkinci etken nedir? Kızgınlıktır öyle değil mi? Yani adamın biri peygamberimize geldiğinde de dedi ki Ya Resulallah evsini bana vasiyet et. Peygamber de ona dedi ki la tagdab kızma değil mi? Fırılda mirara adam tekrarladı. Yani bana nasihat et tamam kızmayı anladık. Bana nasihat et. Bana nasihat et. Bana nasihat... her defasında peygamberimiz ne dedi? "La <gülüyor> tağdab." dedi. Normalde daha evvel de söylemiştim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bir adamın kızmasını yasaklaması normal bir şey değil yani. Çünkü kızgınlık fıtratta olan bir şey. Yani Allah azze ve celle beni insan olarak kızmaya müsait bir fıtratta yaratmış. Nasıl bana e kızma diyor? Değil. Aslında peygamberimizin orada nehyetti neydi? Yani hadisi tahkik eden alimler, bir de ilmun nefsle ilgilenen alimler demişler ki yani kızmanın mukaddimesi olan şeylerden uzak dur. o da kızdıktan sonra bir kızgından vaki olacak olan şeylerden uzak dur. Çünkü ikisi de helaka götüren şeylerdir. Hatta o sahabe ne diyor? Ben daha sonra baktım. Vallahi diyor bütün şerrin kaynağı kızgınlıktır. Doğru mu yani? Peygamberimizin bu nasihatini düşündüm. Niye bana bu kadar tekrar tekrar kızgınlığı söyledi? Çünkü bütün... Ee, Şeyin sebebi, kızgınlıktır diyor Ebu Sahabe. Doğru mu? Kızgınlık insanı müstakim düşünmekten alıkoyar. Kızgınlık insanı suizanına götürür. Kızgınlık insanın insanların malında, canında, arzında yani müminin mümine haram kılınan şeylerinde insanı haddi aşmasına e, sebep olur. Hatta bundan dolayı biliyorsunuz mesela kızgının talakı yoktur. Çünkü kızgının aklı başından gider. Hayatımızda mesela aldığımız birçok karara bakın, vermiş olduğumuz kararlara. En çok pişman olduğumuz kararlar hangisidir? Kızgın olurken verdiğimiz kararlardır. En çok arkadaşlarımızı kırdığımız hal hangisidir? Mesela kızgınken var olan hallerdir. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı bir Müslümanın özellikle kızgınlıktan uzak durması veya ileride ders olarak gelecek zaten, kızgınlaştığında nelerin kızgınlığını yeneceğini ve nelerle kızgınlığını gideceğini bilmesidir. Aksi halde küfrün sövmene lanet okumanın en belirgin hali Kişinin kızdığı haldir. Hak yine üçüncü madde nedir? Etken hayasızlıktır. Öyle değil mi? Çünkü küfür kötüdür. Küfür ahlaksızlıktır. Öyle değil mi? sövmek ahlaksızlıktır. Ahlaksızlığa insanı iten sebeplerden biri neydi? Hayasızlıktır. İnsanı güzel ahlaka iten sebeplerden biri neydi? Hayaydı. Mesela hayalı olan bir insanın yanında küfredildiğinde yüzü kızarır. Öyle mi? Yani kendini küfretmesi bir yana bir başkası bir başkasına küfrettiğinde Hayalı olan bir insanın yüzünün kızardığını görüyoruz, doğru mu? Onu buna iten sebep nedir? O utangaçlığa, o utanmaya, sıkılmaya iten şey onun hayasıdır. Öyleyse bizim haya dersinde anlattığımızın hepsini e, insanın küfretmemekle, lanet etmemek için yerine getirmesi gerekir değil mi? Haya iten sebepler nedir? Hayayı delen, insanı hayasızlığa götüren sebepler nelerdir? Kişinin bunlara dikkat etmesi lazım. Çünkü haya bir defa kayboldu mu? Haya bir defa insandan çıkıp gitti mi? Ondan sonra küfretmek de kolaydır, hakaret etmek de kolaydır. Her türlü günahı işlemek de beraberinde kolaydır, anlaşıldı. Peki son olarak yani bir Müslümanın birine hakaret edebilmesi veyahut lanet okuması caiz midir? Yani bunun hiç mi caiz olan bir yeri yoktur? Vardır. Yani şeriatın mübah kıldığı, şeriatın kişiye yapabilirsin dediği yerlerde Kişinin hakaret etmesi nedir? Yani karşı taraftakine sövmesi veyahut da karşı taraftakine lanet okuması caizdir. Bunlar da kimdir? Şeriatın lanetlediği sınıflardır. Öyle değil mi? Mesela sen umumen Allah içki içenlere lanet etsin diyebilirsin. Çünkü Allah onlara lanet etmiştir. Ha, muayyen bir şahsa lanet edebilir misin? Hayır. Yani muayyen şahsa lanet edebilmen için şartların yerine gelmesi lazım. Engellerin de ortadan kalkması lazım. Öyle değil mi? Çünkü lanet bir vaiddir vaidin muayyene iltihak edebilmesi için temel şart nedir? Şartların yerine gelmesi, engellerin de ortadan kalkması. Ama sen diyebilirsin Allah faiz yiyenlere lanet etsin. Ama falan adam faiz diyor Allah da ona lanet etsin bu olmaz. Onun bunu bilmesi ve bunun üzerine ısrar edip ölürse o zaman diyebilirsin. Allah falan şahsa lanet etsin diyebilirsin. Ama onun öncesinde Allah falan şahsa lanet etsin. Yani muayyen olaraktan falan şahsa lanet etsin diyemezsin. Hakaret için de Ayet-i Allah Allahu Ze Celle ne diyor? Diyor ki: "La yuhibbullahu'l cahra bi's-su'i min'el kavli illa man zulime." Allahu Ze Celle kötü sözün açığa çıkarılmasını sevmez. La yuhibbullahu'l cahra bi's-su'i min'el kavli. Yani sözden kötü olanın açığa çıkmasını küfür de hakaret de buna dahildir. Allahu Ze Celle sevmez illa men zulime. Zulme uğrayan müstesna. Öyle mi? Yani biri sana zulmedip e, hakaret ederse sen de ona karşılığında cevap verebilirsin. İslam sana bu hakkı vermiş, öyle mi? Diyelim adam sana hakaret etti, kötü bir cümle söyledi, tam karşılığıyla sen ona ne yapabilirsin? Cevap verebilirsin. Ama ne şartla? Özellikle ne şartla? Haddi aşmamak şartıyla. Öyle değil mi? Haddi aşmamak şartıyla. Yani o sana ne demişse sen de ona aynısını söyleyebilirsin. Peki, efdal olan hangisidir? Efdal olan karşılık vermemektir. Öyle değil mi? Efdal olan karşılık vermemektir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? المُسْتَبَّانِ عَلَى مَا قَالَ Badi' min Huma. Yani iki söyleyenin söylediği söylediktir. Hani yapmış oldukları küfürler, söylemiş oldukları sözler. Tamam ama günah kimin üzerinedir? Onu başlatanın üzerinedir. Öyle değil mi? Yani sen orada haddini aşıp sen de günah işleyebilirsin. Mesela İslam sana bu hakkı vermiş ama ne kaydıyla? Haddi aşmamak kaydıyla. İslam her konuda bir had koymuş değil mi? وَقَاتِلُوا yani Fi سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا Yani Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın bak savaştasın وَلَا تَعْتَدُوا Ama haddi aşmayınız diyor Allah Azze ve Celle Sövme konusu da böyle Sana hakaret edene sen cevap verebilirsin Ama haddi aşmamak kaydıyla E biz dedik insana hakarete iten sebep nedir? Kızgınlıktır öyle mi? Kızgın adamın ölçüyü tutturması mümkün müdür? Çok zor bir şeydir Ondan dolayı sen günaha düşebilirsin yani haklı olduğun yerde Ecir alacağın yerde söverekten, karşılık vererekten sen kendin günaha düşebilirsin, doğru mu? Sen kendin günaha düştüğün zaman da en büyük problem nedir? En büyük problem haddi açtığında sen onunla aynı derekeye düşüyorsun. Yani sana söven adamla sen aynı derekeye düşmüş oluyorsun. Ondan dolayı affetmek, ee, yani bağışlamak daha güzeldir. Çünkü selamettesin, bütün günaha, o ortamın bütün günaha kötülüğü, onu başlatan insanın neyidir? Onu başlatan insanın üzerinedir. Ondan dolayı eftal olan bundan uzak durmaktır. Zaten şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Sana seven adama sövdüğün zaman zaten adam ahlaksız ki sana sövüyor. Öyle mi? Senin ona sövmen onu frenlemiyor ki iyice arttırıyor. E sen eğer zaten ahlak olarak kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermeyi öğrenmişsen o arttırdıkça sen de arttıracaksın. Öyle değil mi? Haddi aşma işte peygamber ondan diyor. El-mustabbani şeytanani. Yani artık ikisi de şeytanlaşmıştır şeytanın avucuna düşmüştür. Yani şeytanın e, kontrolünden çıkmaları mümkün e, değildir. Ondan dolayı eftal olan nedir? Eftal olan sukut etmektir. Eftal olan karşılık vermemektir. Zaten İslam'da hangi konuda olursa olsun yani bu genel bir kaidedir. Kişinin kendisine kötülük yapılmasına karşılık vermesi kişinin hakkıdır. Öyle mi? Kişinin kendisine kötülük yapılmasına karşılık vermesi kişinin hakkıdır. Ama en üst derece müminlerde kimlere aittir? Affedici olanlara ve kendilerine kötülük yapılmasına rağmen kötülüğe iyilikle karşılık verenlere. Tabii bu nerededir? Bu Allah'ın hakkı olmadığı müddetçedir. Şahsi meseleleri konuşuyoruz biz. Yoksa Allah'ın hakkında kimseni affetme gibi bir lüksü yoktur. Allah'ın hakkında Müslüman elinden geldiği kadar katıdır. Rabbinin hakkını ve hukukunu kimseye çiğnetmez. Kendi hakkında gevşektir Müslüman. Yani kendi şahsına taalluk eden, kendi nefsine gelen meselelerde Müslüman şeydir. Ama şu anda günümüzde tam tersine dönmüş. Değil mi? Yani ahlak adı altında ne kadar kafir, ne kadar müşrik varsa bunlara merhamet ediliyor. Ama adamın malına, canına ufak bir şey geldiğinde, e zarar geldiğinde bütün dünyayı ayağa kaldırıyor. Doğru mu? Bu İslam'ın koymuş olduğu mizanı, ölçüyü yerle bir etmektir. وَيْلُوا <gülüyor> لِلْمُتَفِّفِينَ budur işte. Yani o yanlış ölçüp tartanlara, وَيْلُوا well olsun dediği Allah Azze ve Celle'nin bu tip insanlaradır. İslam'ın bizden istediği nedir? İslam diyor ki Allah Azze ve Celle'nin hakkında katı olun. Çünkü bu Rabbinizin hudududur. Öyle mi? Rabbinize sövdürmeyin, hakaret ettirmeyin, onu koruyun. Ama kendinize gelince affedici olun. Velev biri sizin kızınıza zinayla iftira etse bile. Değil mi? Hazreti Ebubekir örneğinde olduğu gibi. Hazreti Ebubekir haklı olarak mistaha e, fayda sarlayan bir insan. Onun ihtiyaçlarını gideren bir insan. İlk hadisesinde mistah Hazreti Ayşe'ye iftira atanların arasında Hazreti Ebubekir de haklı olarak bak diyor ki ben bir daha ona ne yapmayacağım. Vermeyeceğim, yardım etmeyeceğim. Haklıdır. Ama Allahu Teala Ebubekir gibi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan sonra bu ümmetin en faziletli şahsına bunu yakıştırmıyor değil mi? Velayetleri <gülüyor> ulul fadl minkum ve's'ate en yu'tu ulul qurbe. Felye'fu ve liyasfah. E la tuhibbuna en Allahu lekum? Yani sizden fazilet ve genişlik sahipleri yakınlarına vermemeye dair yemin etmesinler. Affetsinler, unutsunlar. Siz Allah'ın size mer merhamet etmesini, magfiret etmesini istemez misiniz? Bak bu kişisel meselelerde, öyle mi? Şahsa taallûz. Sövmek de böyledir. Sövmek senin kişiliğine e, taallûk eden bir meseledir. Ne kadar çok affedici olursan ol, sana o kadar daha fazla fayda getirir, öyle mi? Yani senin merhametin, affediciliğin, kişisel meselelerde ne kadar üst boyutta olursa, seni Allah katında elde edeceğin merhamet de o kadar üst sınırda da olur. Doğru mu? Erhamu men fil ardi erhamukum men fisama. Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki, ediniz ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Yani Allah Azze ve Celle de size merhamet etsin diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Ama mesela Allah'ın hakkına geldiği zaman orada merhamet yoktur. Orada merhametin ismi merhamet değildir, gevşekliktir. Tefrittir. Öyle değil mi? Yani oradaki merhametin ismi tefrittir, gevşekliktir. Ama dediğimiz gibi maalesef, bugün günümüzde tam tersine dönmüş. Ne kadar müşrik, fasık, bidatçı, sapık varsa hepsi mazur. Çünkü orası Allah'ın hakkı, doğru mu? Ama insanların kendi şahsiyetlerine en ufak bir e, saldırı olduğunda veyahut da şahsiyetlerine yönelik en kısa, basit bir mesele olduğunda cehalettir, tevhildir, ikrahtır, hepsi ortadan kalkıyor. Yani adam gece gündüz elinde Kur'an ve Allah'a şirk koşuyor mesela, adam cahil. Adam ehli. doğru mu? Adam işte şey ikra altında, adam bilmiyor, adam kandırılmış. Yani ne kadar özür olarak zikredilebilecek şey varsa insanlar zikrediyorlar. Ama diyorsun ki falan kez senin hakkında böyle dedi işte Allah onun belasını versin. Zaten beş para etmez bir adamdı. Falan bak, e niye cahletle mazaretli olsun, tevüle olsun, ikra altında olsun, kandırılmış olsun, öyle mi? İşte çevrenin kötülüğünden dolayı yani bu nasıl bir ölçüdür, öyle mi? İşte waylonlil mutaffifim budur. Adama diyorlar. Falan kez Allah'a küfrediyor. Diyor ki kötü bir ortamda yetişmişse e, calet mazeretlidir e, diyorlar. Falan sana mübtedi ediyorlar diyor. Diyorlar işte hadisleri taslih ederken e, zayıftır, sahihtir derken yanlış yapıyor diyorlar. İşte onlar ehli sünnet değildir, onlar sapıktır, onlar hadis iliminden anlamıyor. Dur arkadaş dur, kötü ortamda yetişmiş. Cahil olsun. Yani niye Rabbinin hukukuna tecavüz ederken bu kadar genişsin? Niye adam sana doğru da söylüyor? Yani yanlış hadislere yanlış sahih diyorsun, yanlış zayıf diyorsun yani. Şimdi adam e ne yapsın, birinde bir dediğini öbüründe başka bir şey söylüyorsun. Adam da haklı olarak demiş ki bir usulü yok. E değiştiriyor ama bakıyorsun yok, adam önünü alıyor gidiyor. Bir kaset boyunca karşı tarafın cehaletini işte onların hadis eliminden anlamadığını vesaire anlatıyor. Bu nedir? Bu İslam'ın koymuş olduğu ölçülerin ters yüz edilmesidir. Bunun bizde de böyle olmaması lazım. Yani kendi aramızdaki ilişkilerde de böyle olmaması lazım. Mesela genelde ne vardır? Kardeşin yapmış olduğu günaha sukut etmek vardır. Görmemezlikten gelmek vardır. Islah etmeye çalışmamak vardır mesela. Bana ne demek vardır? Ama en basit bizim kendi şahsımıza yapılan bir olayda, bir hakarette hemen yani elde, hakkımızı elde edebileceğimiz ne kadar yolu varsa o kadar yolun kapısını çalıyoruz. Öyle değil mi? Bu bizim ölçüyü ters yüz ettiğimizin göstergesidir. Yani mesela diyelim ki ben bir kardeşim ne yaptı? Beni rahatsız etti, hakkımı çiğnedi, bana hakaret etti, bana bağırdı falan. Ben bunu affedersem bu benim derecemi Allah katında yükseldir. Doğru mu? Ama aynı kardeşim diyelim ki bir günah işledi, ben bunu gördüm. Ben bunu affedersem bu benim derecemi falan yükseltmez. Öyle mi? Bu beni Allah katında daha kötü bir duruma düşürür. İşte tam tersine çevirmemek lazım. Yani Allah Azze ve Celle hakkında elimizden geldiği kadar katı olmamız lazım, uyarıcı olmamız lazım. Ama kendi hakkımıza gelince elimizden geldiği kadar geniş olmamız lazım, affedici olmamız lazım, merhamet sahibi olmamız lazım. Anlaşıldı. Ondan dolayı nedir? E, ondan dolayı insan karşımızdaki bize sövdüğü zaman, evet İslam bize ona karşılık verme hakkı tanımıştır. Ama İslam'ın asıl istediği, en yüksek mertebe olarak gösterdiği nedir? Affedici olmaktır. Ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmektir. Değil mi? Kötülüğe karşı, mesela Kur'an-ı Kerim'de cennetin en üstü anlatılırken, en güzel yerleri anlatılırken genelde o müslümanların vasıfı olarak Allah Azze ve Celle neyi zikrediyor? Onlar kötülüğe karşı iyilikle karşılık verenlerdir. Öyle değil mi? Bu nedir? Allah'ın hakkında değil yani zina yapana gülenlerdir değil burada kasıt. Kendilerinin hakkına geçen insanlara karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onu affedenlerdir. Mesela yine Kur'an'da tabir olarak şey var hani ve وَلْيَصْفَحُوا Yani sadece affedin demiyor Allah. Bir de saf edin. Yani affettikten sonra hani hatırlayabilirsin. Ara ara sende tekrardan açığa çıkar. Ona karşı öyle muamele edebilirsin. Değil. Allah Azze ve Celle bir de saf edin. Üzerini silin. Yani affetmekle beraber içinizde kalbinizde onun hiçbir kalıntısı kalmamasını istiyor. Ee Allah Azze ve Celle. Onun için bize küfreden, hakaret eden, lanet okuyan insanlara karşı karşılık vermememiz bizim kendi ahlakımız, kendi sevabımız açısından daha iyidir. Niye? Çünkü o bize küfretmekle günah da kazandı. Kıyamet gününde biz onun sevaplarından alacağız. Doğru mu? Yani Peygamber ne diyor? Kimin kardeşinin yanında bir arzında veya utan malında zulmü olursa ondan helallik dilesin. Diledi diledi dilemedi kıyamet gününde ya sevaplarından ya da onun günahlarından verilecek ona. Doğru mu? Siz müflis olanın kim olduğunu bilir misiniz? Evet ey Allah'ın Resulü dinarı ve dirhemi olmayandır. Hayır müflis namaz kılmıştır, zekat vermiştir, oruç tutmuştur ama onun hakkında konuşmuştur. Buna vurmuştur. Buna zulmetmiştir. Bunun malını almıştır. Kıyamet günü geldiğinde hepsi bunların hakkını talep etmiştir. Öyle mi? Ee, önce hasenelerini almışlardır. Haseneleri bitince bu defa onların günahlarından bunlara yüklenmiştir. İşte Allah katında müflis budur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani o zaten kendini müflis duruma düşürmüş. Değil mi? Sen ona karşılık vermek suretiyle sen de kendini müflis olan bir duruma düşürebilirsin. Anlaşıldı. İnşallah. Bunun, ee, Bununla ilgili soru sormak isteyen veyahut da anlaşılmayan, anlatamadığımız bir şey var mı? Buyurun. Biz ee, nanet e, edinmenin caiz olduğu yerden olduğunu söyledik. İşte ama bu yapılırken muptak olarak yapılabilir. Ama... Ee, Muayyen. Muayyen'a indirdiğimde yap yapılamayacağını söylenir. <gülüyor> Bunların aynı şekilde bu uygulama kafir için geçerli... olur. Kafir için de racih olan yani ehl-i sünnetin alimlerinin yanında racı olan budur. Yani küfür üzere öldüğü e, sabit olmadığı müddetçe bir kişiye muayyen olarak lanet edilmemeli. Ama ela lanetullahi ala la alel kafirin diyebiliriz. Ela lanetullahi ala la zalimin diyebiliriz. İşte kim Allah'ın dinini etme derse Allah melekler ve tüm lanet ediciler onlara lanet eder diyebiliriz. Mesela bunlar hep nastır. Ama muayyen olarak şu adam Allah'ın dinini etme diyor Allah azze ve Celle ona lanet etsin e, diyebilir miyiz? Elü sünnetle arasında ihtilaf olmakla beraber. Dediğimiz gibi demişler ki O'nun üzerine öldüğü sabit olmadığı müddetçe veya tövbeye çağrılıp buna rağmen ısrar edip devam etmediği müddetçe lanet edilmemesi eftal olandır. Tamam Mesela Peygamberimiz Uhud gününde lanet okuyor değil mi birilerine? Allah Azze ve Celle diyor لَيْسَ لَكَ emri şey شَيْءٌ Tabi bir tefsiri bu yani. لَيْسَ لَكَ emri şey un. Peygamber Aleyhisselatü diyor yani Sen, senin üzerine bir şey yoktur Allah onlara tövbelerini kabul etsin veya onlara azap etsin. Burada seni ilgilendiren bir durum yoktur. Peygamberin o lanet ettikleri şahısların çoğu sonradan Müslüman oluyorlar. Yani daha sonradan gelip mesela Müslüman olmuş oluyorlar. Öyle mi? Yani onun için eftal olan bir kişinin küfürde inadı ve küfür üzere öldüğü sabit olmadığı müddetçe ona muayyen olarak lanet okumamaktır. Hatta daha güzel olanı laneti ağza alıştırmamaktır. Yani yeri geldiğinde din adına Allah adına lanet edilebilir. Mesela nedir? Diyelim ki bir topluluk vardır. Örneğin genelde eli sünnetinde de işte Allah'ın laneti rafizilerin üzerine olsun. Mesela değil mi? Allah'ın laneti cehmiyenin üzerine olsun diye. Bu sakındırma, bunların yaptığı işin kötülüğünü ifade etmek için bu gereklidir. Allah Azze de çünkü Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'de. Ama muayyen olarak bir gafiziye, şahs olarak da mesela Allah ona lanet etsin e demeye gelince denilebilir. Bu saydığımız şartlar yerine gelince ama eftar olan dili alıştırmamaktır. Buna yani muayyen kişilere lanet okumamaktır, tamam? Zaten sen, sen rafıziler dediğinde, o da ise o da onun içine girmiş oluyor. Yani ekstra bir de onu tayin etmenin e, anlamı yok. Başka? Geleceğiz. Zaten bir sonraki dersimizde inşallah gıybet ve dedikoduyu anlatacağız. Sırada gıybet var, sonra yalan iftira yalan, e, yalan iftira bir de yalan şahitlik. Onlar da bir konu olduğu için sonra da onu anlatacağız inşallah. Ondan sonra da şey var. Ee, lüzumsuz işler. Yani lüzumsuz konuşma, boş konuşma. O da zaten burada başlık olarak geldiği için onu ekstra anlatmayacağız. Başlığın içerisinde Allah izin verirse anlatacağız. Başka sorusu olan var mı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Tamam. Vak'ire davana. Elhamdülillah, Rabbil alamin.